İslam'ın izzeti ve Hazreti Ömer radıyallahu an. Sorunuzun diğer veçhesini teşkil eden hadis-i şerifse Allahumme izz'al İslam bi habb hadaynir raculeyn ileyke bi Ebi Cehl veya bi Ömer ibn Allah'ım şu iki adamdan ''Ebu Cehil ve Ömer İbni Hattab'tan sana en sevimli olanı ile İslam'ı güçlendir.'' şeklindedir. Bu mübarek sözlerinin devamında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ''O iki kişiden Allah'a sevimli olanı Ömer'di.'' buyurmuştur. Bu beyanın ebevi, her şeyden önce, o nebiyy Zişan'ın sinesindeki tebliğ aşk ve iştiyakını göstermektedir. Nebiler serverinin uykularını kaçıracak ölçüdeki o emsalsiz tebliğ sancısını, değişik misalleriyle defaatle arz etmeye çalıştığımdan, burada sadece Cenab-ı Hakk'ın ilahi kelamında, onun hakkında neredeyse Kur'an'a inanmıyorlar diye kendini helak edeceksin şeklindeki takdir edalı tadilini hatırlatıp geçmek istiyorum. İşte ihtimal Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o toplum içinde Hazreti Ömer ve Ebu Cehil gibi kimseleri gözüne kestirmişti. Onların İslam için çok faydalı olabileceklerini, onlar vesilesiyle nice insanın kurtuluşa erebileceğini düşünüyordu. Elbette ki hidayetleri için dua ettiği kimseler bu iki zattan ibaret değildi. Belki pek çok kimsenin hidayeti için tek tek isimlerini zikrederek Cenab-ı Hakk'a yalvarıp yakarıyordu. Mesela onlardan biri Seyyidina Hazreti Ali radıyallahu anhtı. Müslüman olmak için huzuru risalet penahilerine geldiğinde, kainatın iftar tablosu ona hamdolsun Allah'a ki seni hidayete erdirdi. Ben zaten senin gibi akıllı bir insanın İslam'a yöneleceğini umuyordum demişti. Demek ki Hazreti Ruhu Seyyidül Enam aleyhi elfü ü elfi salatin ve selam, Hazreti Halit ve onun gibi dini mübinni İslam'a hizmet edebilecek, toplum içinde parmakla gösterilip gözünün içine bakılan şahısların iltihakını bekliyor ve onlar için dua ediyordu. Bizim gibi sıradan insanların bile bazı zatlar hakkında Allah'ım O'nun kalbini imanla doldur. Hem öyle doldur ki, tepeden tırnağa adeta her tarafında iman nümayen olsun diyerek dua ettiğimizi düşünecek olursanız, o en büyük mübelliğin bu konuda nasıl yana yakıla yalvardığı zannediyorum daha iyi anlaşılacaktır. Çünkü çevresine müessir olabilecek bu tip insanların kazanılması, hak ve hakikatin intişarı adına çok önem arz eder. Bunlardan bazen bir düzüne, bazen birkaç, hatta bazen bir insanın evet demesiyle bile arkadan fevç fevç dehaletler olabilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Yahudiler hakkında böyle bir ümit taşıdığını biliyoruz. O sallallahu aleyhi ve sellem onların kanaat önderleri diyebileceğimiz önde gelenlerinden birkaç kişinin Müslüman olmasıyla, o dinin müntesipleri üzerinde olumlu pek çok değişimin gerçekleşebileceğini düşünüyordu. Ne var ki, Abdullah İbni Selam, ve İbni Münebbih gibi birkaç kişi istisna edilecek olursa, o toplumun önde gelenleri, geleceğini bildikleri ve hatta ne zaman geleceğini dahi bildikleri, dine ve hatta ne zaman geleceğini dahi bildikleri dine ve onun Resulüne sıcak bakmadı. Bakmadı ve böylece hem kendileri hayatlarının en büyük kaybını yaşadı ve hem de onları takip eden onların peşinden giden nice insana hayatlarının en büyük haybet ve hüsranını yaşattılar. Eğer o dönem Huyey bin Ahtab, Kab bin Eşref gibi şahıslar, Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve selleme karşı küstahlıkta bulunup, ona saygısızca dil uzatacaklarına, onu anlamaya çalışsalar, büyüklüğünü kabul edebilseler ve İslam'a azıcık sıcak bakabilselerdi, herhalde onların peşinden giden nice insan da hak ve hakikati kabullenmiş olurdu. İşte meseleye bu perspektiften bakıldığında, karakteri ve toplum içindeki konumu itibariyle Hz. Ömer radıyallahu anh'ın Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın gözünden kaçması düşünülemez. Dolayısıyla da Efendiler Efendisi'nin onun hakkında Cenab-ı Allah'a dua etmesi, yukarıda zikredilen mülahazalar ışığında bakıldığında gayet yerinde olur. Evet, Rasulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Hazreti Ömer radıyallahu anhı kastederek Allahım, onun da bu dini aziz kıl diye yalvarması, onun hem tebliğ sancısı, hem de fetanet ufka açısından gayet muafık düşmektedir. Zaten Hazreti Ömer radıyallahu anhın bereket dolu hayatlarına baktığımızda, bu hususu açık ve net bir şekilde görebiliriz. Çünkü onun Müslüman olmasıyla o dönemde çeşitli eziyetlere maruz kalan Müslümanların Allah ve Resulüne olan inançları daha bir kuvvetlenmiş, kadir Mutlak olan Rabbi kerimlerinin havl ve kuvvetine itimatları daha bir artmıştır. Evet, Abdullah i̇bn Mesud radıyallahu an hazretlerinin de ifade buyurdukları gibi Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın İslam'a dehaletiyle Müslümanlar ruhlarındaki izzeti bir kere daha derinlemesine duymuşlar. Allah Resulü'nün bu alemdeki terakkisini tamamlayıp kendi ruh ufkunun enginliklerine yürümesinden sonra da Hazreti Ömer radıyallahu an Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ikinci halifesi olmuş. İslam'ın intişarında çok önemli hizmetlerde bulunmuş, pek çok beldeler fethetmiş ve dünya muvazenesini tehdit eden iki devleti hizaya getirerek, Müslümanların bu muvazenede hak ettikleri konumu ihraz etmelerine vesile olmuştur. Evet, ne taraftan bakarsanız bakınız, o zat, Tarihin emsalini kaydetmekten aciz kaldığı müstesna bir kâhmet, müstesna bir şahsiyettir. Kimseyi ihmal etmeye hakkımız yoktur. Buraya kadar anlatılanlardan şu sonuca varabiliriz. Allah Resulü ve vesselamın hayatı seniyelerine bir bütün olarak bakıldığında, o rehberi ekmelin bütün ömrü boyunca hem toplumun ileri gelenleriyle meşgul olup ilgilendiği, hem de kendini ifade edemeyen, ezilen, parya muamelesi gören gariplere kucak açıp, onlarla alakadar olduğu görülür. Evet, Hazreti Ruhu Seyyidül Enam aleyhi ekmelüt tehaya bütün hayatı boyunca adeta bu iki ucu bir araya getirmek için kendini helak edercesine çabalayıp durmuştur. Tabii o engin sinesini bu iki ucun arasında kalan toplum kesimlerine de hep açık tutmuştur. Meselenin bize bakan yönüne gelince, geçmiş dönemlerde olduğu gibi günümüzde de açık ya da kapalı, şöyle veya böyle, dünyanın hemen her yerinde bir kast sisteminin yaşandığı bir vakadır. Ayrıca insanların donanımları nazara itibara alındığında toplumlar içinde her iki kesimin de her zaman mevcut olacağı muhakkaktır. O halde Gönüllüler Hareketi'nin temsilcilerine düşen de toplumun hiçbir kesimini ihmal sizin herkesi kucaklamak olmalıdır. Evet, vicdan olabildiğince geniş tutulmalı. Herkesin konumuna saygı duyulup diyalog zeminleri oluşturulmalı. Toplumun bütününe kucak açılmalı. Hatta gelmeyen, gelemeyenlerin dahi ayağına gidilmelidir. Bulunulan coğrafyanın şartları göz önünde tutularak, bir taraftan toplumda önemli yerler ihraz eden akademisyen, parlamenter ve benzeri gibi söz söyledikleri zaman referans olabilecek kimselerle diyalog köprüleri kurulmalıdır. Diğer taraftan da yaşadıkları içtimai hayat içerisinde değişik mazlumiyet, mahkumiyet ve mağduriyetlerin zebunu olmuş gariplere el uzatıp onlara destek olunmalıdır. Çünkü mesleğimiz herkese açık bir peygamber şehrahıdır. Bundan dolayı bir taraftan içtimai yapıda önemli konumları ihraz etmiş insanlara hak ettikleri bir seviyede muamelede bulunulmalı, saygıda kusur edilmemeli, düşünce dünyamızın daha başka gönüllere ulaştırılması adına onların referanslarından istifade edilmeli, diğer yandan da içtimai statüde daha alt tabakalarda kalmış olan insanlara imkan hazırlanıp, onların içine düştükleri kompleksten çıkmalarına ve kendilerini ifade etmelerine yardımcı olunmalıdır. Böylece o garipler, ezilmiş ve düşmüşlüğü tatmış olmanın verdiği anil merkez bir hızla şahlanacak ve Allah'ın izni ve inayetiyle üzerlerine düşen vazifeyi hakkıyla yerine getireceklerdir. gurbetin iksiri KURBET Sözün başında koskocaman bir coğrafyanın hüzün dolu manzarasına işarette bulunmuştuk. Fakat şu hususta asla unutulmamalı ki. İslam dünyası Asr-ı Saadet'ten bu yana pek çok gurbet yaşamış, ancak o gurbetlerin hepsi Allah'a kurbet sayesinde zamanla aşılmıştır. Zaten gurbetin, Allah'a kurbet ve düzgün temsilden başka bir iksili yoktur. Bir kısım pansuman tedbirlerle ne bir mahallenin, ne bir müessesenin, ne de bir grubun baskısından yani gurbet yaşamaktan kurtulmak katiyen mümkün değildir. Pansuman müdahaleleri çare olarak görmek, parya muamelesi altında ezik olarak yaşamaya devam etmek manasına gelir. Evet, bütün gurbetler evvela Allah'ın izin ve inayetiyle, sonra da kimliğinden fedakarlıkta bulunmayan, başkalaşmaya karşı direnen, dimdik duran, her defasında bir kere daha bir İslam mütefekkirinin ifadesiyle, yeniden bir kez daha İslam'a diyebilen, iyi temsilcilerin göz dolduran temsilleriyle aşılmıştır. Ve müellif sözlerine şöyle devam ediyor. Asrımızın Müslümanları olarak biz de dileriz ve rahmeti sonsuzdan niyaz ederiz ki, İslam dünyası, Moğol ve Haçlı işgalleri, Asya'da yaşanan hercümerçler gibi hazin ve büyük gurbetlerden sıyrılıp kurtulduğu gibi, son asırlarda içine düştüğü ve günümüzde en ağır şekilde yaşadığı hercümerçlerden de bir an önce kurtulur. Ne var ki bunun da ancak Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın 14 asır evvel müjdelemiş olduğu o kendini ıslaha adamış, kurbet eri garipler sayesinde gerçekleşeceği asla unutulmamalıdır. Değerli dinleyenler, Cemre Beklentisi programının bir bölümü daha böylece sona eriyor. Gelecek bölümde tekrar birlikte olmak ümit ve dileğiyle,